...Açık Gazete... ...evet Açık Radyo, Açık Gazete... ...ve saat... ...dokuz otuz sekiz... ...olmuş... 8 sekiz mi olmuş... ...dokuz otuz sekiz evet... ...dokuz otuz sekiz... önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var... ...Fatih Oktay'la beraberiz... ...ve yeni... yayımlanan ...çok kapsamlı... E, ...kitabı üzerine birazcık konuşmaya çalışacağız... ...Çin... Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri adını taşıyor. Türkiye İş, İş Bankası kültür yayınlarından yayımlandı. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş, hoş, geldiniz hoş bulduk Can Bey. Hoş geldiniz. Evet sizi burada ağırlamak bizim için de keyif. O, ee, o keyif gerçekten benim. Yani radyoyu içeriden dinlemek müthiş bir zevkmiş. Hep geleceğim. <gülüyor> Buyurun Bekleriz. her zaman açık gazle tabii. Açık radyo <gülüyor> burada var. Şimdi aslında... ...yani... ...bir hayli uykusuz kalmama da yol açtığını... ...itiraf edeyim. Çünkü çok kapsamlı... ...bir <gülüyor> kitap yapmışsınız. Tamamını... ...okuyamadım ama... ...200-250 sayfasını... ...biraz... ...gözden geçirme fırsatım oldu. Ve çok... ...son derece dünya üzerinde de... ...konuşulan ve üstelik gündemde de... ...bir hayli olan bir şey. Çünkü... ...gerek Trump'ın... ...Çin'le olan... ...bütün şeyini değiştirmesi... ...yani daha önce... ...bütün seçim kampanyasını... ...Çin'e küfretmekle geçiriyordu... ...şimdi birdenbire... ...böyle övgüler düzmeye başladı... ...gerek Çin Komünist Partisi... ...başkanına... Şi Jinping'e... ...hem de Çin'in çok... ...kitabın bir yerinde de... ...önemle belirttiğiniz gibi... bir ...yeni bir dünya gücünün çıkması... ...her zaman... ...savaşlara daha müsait bir dünya yaratıyor. O yüzden çok önemli bir gündem e, meselesi. Bir de bu Xi Jinping yönetiminin e, son parti kongresinden sonra bir spekülatif olmakla beraber çeşitli yerlerde de e, tek adam olarak yani yeni bir maomu doğuyor diye böyle bir takım ritüellerden bahsediliyor. işte ağaç dikmiş dokuz sene önce. O ne kadar büyük ağaç olmuş başkanın diktiği ve yaprakları da bol filan diye bütün Çin Komünist Partisi üyelerinin dizilip seremoni yapması gibi önemli konular var ve belki de en önemlisi ben hepsini birden söyleyeyim de ondan sonra susayım çevre e, özellikle e, dünyanın e, gerek Çin'in gerekse de e, e, bütün ülkelere ya yani atmosfere ve bütün ülkelere insanlığa çevre konusunda ciddi ...problemler yaratıp... ...yaratmayacağını da konuşmamızda yarar var herhalde... ...bu büyüme mucizesiyle beraber. Sizin sorularınız olmadan... E, ...olmaz ben... E, ...sık sık sorularla... E, ...sorularınızı bekliyorum arada... Tamam. ...yalnız ben konuşmayı kabul etmiyorum. <gülüyor> Tamamdır. Yani... <gülüyor> e, ...devasa bir e, kitap yazmışsınız... E, ...ondan başlayalım? E, yani na, nereden... Yani bu kitap bir sıkıntıdan doğdu. Sıkıntı şuydu. Yani benim Çinle ilgim bayağı gerilere gidiyor. 2000'li yıllarda dünyanın düzeni çatır çatır değişiyordu. Ama Türkiye'de tık yoktu. Evet. Yani ne bir farkındalık ne de bu farkındalık doğrultusunda bir hareket. Yani bir eğitim, araştırma hiçbir şey yoktu. Ee, 2010 yılında bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim. ...Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nde... E, ...kendim kurduğum... ...hazırladığım çerçevede dersler... ...vermeye başladım. Bir yandan da... ...bu kitaba oturdum. E, kitap... ...bayağı yani, tu, dediğiniz gibi... ...tuğla gibi oldu. Çünkü üç... ...şeye hizmet etsin diyordum. Hiçbir şey olmadığı için... ...her şey olmaya çalışıyor bu kitap. Hem bir araştırmacılar için el kitabı... ...hem ders kitabı... ...hem de herkesin okuyabileceği bir kitap olsun... ...dedim. Dolayısıyla içinde temel... ...ekonomi bilgisi de var. Evet. ...böyle bir işe giriştim. Dünyanın çatır çatır şeyi değişiyor derken... ...artık herkes biliyor, Çin ekonomisi... ...satın alma gücü paritesiyle baktığınız zaman... ...Amerikan ekonomisine geçmiş durumda. Büyüklük olarak. Satın alma gücü paritesine bakmasanız... ...normal fiyatlardan baksanız... ...yine de sanayisi yüzde kırk büyük... ...tarımı yüzde dört yüz büyük... E, servis sektöründe sadece Amerikan ekonomisi büyük. E, yalnız Çin değil. Çin'in bulunduğu ortam aynı zamanda bir hızlı büyüme şeyi, e, küvezi gibi. Japonya bölgede, Kore o bölgede, Hong Kong, Tayvan böyle yüzde onlarla büyüyüp gelişmiş ülke statüsüne çıkmış ekonomilerin bulunduğu bir öbek. Şimdi buna Hindistan ekleniyor. Güneydoğu Asya ülkeleri ekleniyor. Ve ...dünyanın ekonomik ağırlığı... ...çatır, kütür kütür... ...oraya kayıyor. Yani... ...1970'lerde o bölgenin... ...on büyük ekonomisiyle... ...batının on büyük ekonomisini karşılaştırdığınızda... ...batı... ...o doğudaki ekonomiler... ...batıdakilerin yüzde otuz büyüklüğündeydi. 2011 yılında... ...yakaladılar. 2014'te yüzde on... ...geçtiler. Şimdi... ...şey yani dünyanın en büyük ekonomisi orada. Dünyanın en büyük pazarları orada. Eee... ...finans kaynakları... ...oraya da yoğun olarak... ...akmaya başladı. En büyük... Şimdi mesela General Motors'un en büyük... ...pazarı neresi? Amerika değil artık. Çin. Volkswagen'in en büyük pazarı neresi? Çin. İşte Hol Trump, Trump da onu söylüyordu galiba. Yani Amerikan ekonomisinin hızına geçti filan Çin derken böyle bütün ma manufaktürü, üretimi filan da o tarafa kaydırmasından <gülüyor> şikayetçiydi galiba değil mi? Tabii yani uzak geçme şeyi Benzer, bir ifade ben, benzetmesi yani, ben, evet. O, Trump bir ifade çok dedi. ilginç e, şeyler söylüyor. Çok ilginç şeyler yapıyor. Ve yaptıkları da aslında e, Çin'i Çin'i çok e, yükselişini hızlandırıyor. Evet. Yani e, çok, çok çevre konusunda da çok ilginçti. Evet. E, yıllardır Çin e, bu çevre hikayesini batının ekonomik gelişmesini baltalamak için uydurduğu bir hikaye Derdi evet, iklim. bir baktık Trump diyor Çin icat <gülüyor> etti bizi balta almak için. Çevre konusunda yoğun bir şekilde değineceğiz gibi duruyor ama benim ondan önce bir sorum var. Ee, bu ekonomik durumla alakalı olarak bahsettiğiniz zaman aklıma geldi bu soru. Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan ılımlı İslam'a geçeceğini açıkladı. Hemen onun ardından da Çin modern sosyalizme doğru geçiş yaptığını yeni e, parti kongrelerinde açıkladılar. Böyle ...insanlar duyduğu zaman gerçekten böyle ho kulağa hoş gelen... ...ılımlı İslam olsun, modern sosyalizm olsun... ...kulağa hoş gelen terimleri kullandılar. Tam olarak bu işin sosyalizm neresinde oluyor... ...bu bahsettiğiniz ekonomik sistem içerisinde? Ee, şimdi Çin... E, ...kendisini... ...sosyalizmin ilk evresinde olarak niteliyor. Sosyalizmin ilk evresi... ...üretim güçlerinin... E, ...gelişmesinin sağlanacağı bir devre. Yani... Güretilim sistem, sistemi gelişmeden sosyalizm olmaz diyor. Hı hı. O zaman ilk işimiz ideoloji çok takılmadan, bu Deng Xiaoping'in zaten şey yaptığı, ideolojiye çok takılmadan önce ekonomi geliştirmek. Kimin elinde diyor. olursa olsun. Efendim. Kimin elinde olursa olsun. Kapitalistlerin elinde de devletin As elinde. De. Aslında bu çok net söylenmeyen bir şey var hı hı. ama satır aralarında şu söyleniyor: Devlet sektörü her zaman üstte olacak. Evet. Hı hı. şeyleri e, kap Batı'da olduğu gibi kapitalistlerin insanların hayatını e, e, domine etmesine izin vermeyeceğiz deniyor. Ama o sınırı nerede nasıl çeke, çekeceksiniz? Eğer o kapitalistler yani o sermaye ve güce sahip olanlar partinin içindeyse onu nasıl yapacaksınız? Onun cevabı ne oldu şeydi? Yani. <gülüyor> evet, yok o canın yazmış, cevabı yok şu anda. Cevabı yok diye de yazmışsın <gülüyor> zaten. Fakat ekonomik şey e, bir an için dönecek olursak e, bu Çin üzerine kitap e, yakında çıkaracak olduğu söylenen Richard Smith'in bir şeyi var. Değerlendirmesi var. Yeni yaptığı Truthdig'de, Truthout internet sitesinde gördüm. Yani e, Çin'in ...dünya nüfusunun yüzde doksan... ...yüzde on sahip olan... ...ve gayri safi yurt içi hasılası da... ...Amerika Birleşik Devletleri'ninkine oranla... ...2016'da yüzde altmış ...sadece ulaşan... ...gene de dünyanın en büyük tüketicisi olduğu... ...yani bir anlamda da... ...tüketim kapital, tüketici kapitalizmin... ...yani temel... Yani Birinci endüstriyel ham yani çimento, metaller, endüstriyel mineraller, fosil yakıtlar ve biomas dedikleri işte biyolojik kitle. Yani şöyle bir şey söylüyor. Çin bütün bu kaynakların yüzde otuz ikisinden fazlasına tüketiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dört katı neredeyse demiş. Çin ikinci büyük tüketici ve çelikte mesela dünyanın önde gelen lideri dünya nüfus dünya şeyinin yüzde ellisini ve dünya kömürünün yarısını ve petrolünün de üçte birini. Yani bir rakam daha veriyor. 2011 ile 2013 arasındaki üç yılda ya bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün 20. yüzyılda şehirlerini, limanlarını, yollarını plan kurmakta kullandığı çimentodan daha fazlasını evet. 3 yıl içinde tüketmiş. Bu nasıl oluyor? Ee, yani şeye gelirsek %63'ü ekonomik senin büyüklüğü diyor. Yani şu anda dolar olarak şey yaptığın zaman e, ABD 18 trilyon dolar büyüklüğünde. Evet. Çin 12 trilyon. Ama bu fiyat farklılarını hesaba katmıyor. Katarsanız Çin daha büyük. Daha büyük. Katmadığınız evet. zaman da aslında Çin'in sanayisi şu anda yüzde 40 daha büyük, tarımı yüzde 400 daha büyük. Yani çok daha büyük bir ekonomi. Ve e, bu büyüme, geçtiğimiz 10- 35 yıldır yüzde 10 her yıl yüzde 10 büyüyen Çin ekonomisinin büyümesinin bu yüzde 10'luk büyümesinin yüzde 8-9 da tüketimdi. Yani insanların kafalarında aç bilat Çinler ...ama ekonomi büyüyor diye bir şey bir canlandı. Yok, tabii, evet. Yüzde yani... ...görülmemiş bir tüketim artışı vardı. Yüzde sekiz yılda. Ama bu yetersiz aslında. Ee, Çin şu anda... ...ekonomik modelini ...bu geçtiğimiz on, on yıllarda... E, ...tüketim çok önemli olmakla beraber... ...ihracat çok hızlı. Yılda yüzde yirmi otuz artan... ...ihracat ekonomiyi çok sürüklemede... ...önemli bir şey oynuyordu, rol evet. oynuyordu. Şimdi o zayıflayınca tüketimi daha da öne çıkartmak gerekiyor. Çin'in ekonomi şu andaki Çin'in politikaları tüketime iyice dayandırmaya yönelik. Bu doğrultuda örneğin e, e, şeyler asgari ücretler 2000'in ortalarından beri yılda %10 reel olarak arttırılıyor. Yani batıda ücretler dururken Çinde geçtiğimiz dönemde görünmemiş bir şeyle yılda yüzde on ve üzeri artıyor ücretler. E, dolayısıyla şu anda tüketim Çin ekonomisinin büyümesinin ana motoru ol yapılmaya çalışılıyor ve oraya or, oraya doğru gidiyor. Olmazsa zaten Çin ekonomisi sıkıntıda. Evet, evet. O zaman da buna modern sosyalizm demek tabii çok. çok hayır, modern e, hayır şimdi e, Xi, Xi Jinping bu son şeyinde daha önceden e, Çin'in e, büyümesinin ana çelişkisi e, az gelişmiş üretim güçleriyle e, halkın ekon e, yükselen ekonomik ve sosyal ihtiyaçları arasındaki çelişki deniyordu. Yani bu işin başından beri böyle deniyordu. Evet. Bu son olarak buna e, şeyler de eklendi. Demokrasi... Ee, adalet vesaire gibi istekleri de eklendi bu son şeyle. Yani e, uzun zamandan beri Çin Komünist Partisi daha çok tüketim, daha iyi yaşam e, mı bir hedef olarak koymuş durumda. Yani şu anda Çin Komünist Partisi'nin şeyinde üretim güçlerinin e, tamamen devlette olması gibi bir şeyler yok. Evet. Çin Komünist Partisi şu anda pazara, piyasaya Tamamen iman etmiş ama şey olarak değil, hedef olarak değil, araç olarak araç şey olur. yapmış. Evet. Yani bir şey bir durumda. Demokrasi demişken bu konuyla alakalı bir sorum daha olacak benim. Bugünkü açık gazetenin girişine 20 yıl önce bugün 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sebepleriyle serbest bırakılan Veyi Şişengin anmasıyla başlamıştık. 20 yıl önce bugün serbest bırakılmıştı demokrasi aktivisti. Şu andaki Çin'e baktığımız zaman bu 20 sene üzerinden hesaplamak gerekirse ne gibi değişiklikler var? Benim en son gördüğüm haberde şeyden bahsediliyordu. Bir bölgede, Xiangu bölgesinde pilot bir proje olarak insanlara artık not vererek notlama üzerinden yapılacak olan bir vatandaşlık sistemine doğru geçilmesinin planlandığından söz ediliyordu. Bunun pilot uygulaması da yapılmıştı bu bölgede. Ve yapılan son açıklamaya göre de bu sosyal skor denilen durumlar cep telefonundaki aplikasyonlara göre mesela... Ekonomist dergisinin geçtiğimiz Aralık ayında da bu konudan bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, vergilerinizi zamanında ödemeniz... E, ...diğer sosyal haklarınızla alakalı olarak... ...yerilen sorumlulukların yerine getirilmesi gibi durumlardan ötürü... paranız artıyor. Ve bazı konularda devletin size sağlaması gereken... ...hizmetlerde ön plana, ön sıraya geçiyorsunuz. Bunun şimdi son yapılan açıklamaya göre... ...2020 itibariyle tüm ülkeye yayılmasından bahsediliyor. Bu aynı zamanda bir gözetim toplumu... E, ...fikrini de insanların akıllarına getiriyor... Bir kıyaslama yaparsak geçmişten bugüne Çin'de böyle bir durumun daha yoğun ve sık yaşandığını ve neden protesto gösterilerinin Çin'de sadece bizim verdiğimiz haberler üzerinden çevre olayları üzerinden gerçekleştiğini nasıl bir şekilde ne, ne, ne şekilde okuyabiliriz şu andaki demokrasi ve talepler Çin'de ne alemde? Çevre yani Kitapta bahsediyorum evet, e, Eskiden sayıda. devlet aslında açıklıyordu Günde yılda kaç tane Aktivite olduğunu böyle elem olduğunu. inanılmaz sayılar veriyorsunuz Evet kitapta evet yani yani Devletin şeyi 250 idi Günde ...günde <gülüyor> <250'de> <gülüyor> eylem yapılıyor mu? Ama daha sonra... Sadece çevreyle alakalı mı Hayır, yoksa arka, genel olarak? Genel. Hı -hı. Ama çevre en önemlilerinden bir tanesiydi. Yani Çin'de çevre eylemleriyle kimyasal e, tesislerin e, yapılmasının durdurulması falan çok sık rastlanan olaylarda. Evet. evet. E, ama bir sürü başka sorun da vardı. Onların sayısı son şeyde tahminler göre günde 500'e çıkmıştı. Ama... ...çok değişik konularda... Ee, ...bir onu söyledik... ...Çin'de demokrasi... ...işi neye, nasıl, nereye gidiyor... Yani ...geri dönersem... Ee, ...ya Çin Komünist Partisi... ...bir kere hani merkezde... ...böyle kara gözlü adamların düğmeler... ...basarak bütün ülkeyi yönettikleri bir yapıda değil... Ee, ...çok katmanlı... ...ve idare açıdan ademi merkeziyetçi... ...merkezin... Her şeyi kolay kolay kontrol edemediği bir yapı aslında. Çok ilginç bir denge var. Yani yazdıklarınızdan çıkarabildiğim kadarıyla. Bir yandan müthiş merkezi bir yönetim var. işte Çin Komünist Partisi. Bir yandan da bütün mahalli şeylere geniş bir özellik verilmiş durumda. Evet. Yani o çok merkeziyetçi şey yönetim. Çin'de elli milyon ...devlet ve parti çalışanı var... ...birkaç bin tanesini atayabiliyor... Evet. ...o kadar... ...yani Çin Komünist Partisi'nin tepesindeki adam... ...ben eyaletin şurasındaki adamı atadım... ...attım diyemiyor... Evet. Ee, ...ancak... ...eyaletin en başındaki birkaç kişiyi... ...atayabiliyor... ...o eyalet kendi içini... ...mesela bakanlık... ...bakanlığın eyaletteki teşkilatına... Mer ...bakanlık merkezi atama yapamıyor... ...yerel yönetimler yapıyor... Evet. Eyaletin altında da öyle her katmanda öyle ee, böyle konudan konuya atlıyoruz ama şu anda e... son bulmuş durumda mı biraz önce verdiğiniz rakamlarla karşılaştırdığımız zaman güncel durumda sokak ha. protestoları son bulmuş durumda mı içinde ya da biz neden göremiyoruz internetin farklı bir katmanda olması içinde bunun sebeplerinden bir tanesi olabilir mi? Şimdi bu konular aslında o 500 olduğu zaman da çok yansımıyordu. Hı hı. Evet, evet. Biraz vakayı adiye yani en büyükleri yansıyordu böyle. Wuhan'daki filan her yerde görülüyordu ama hepsini görmüyorduk. Şu anda da görmüyoruz. Ama Çin'de bir değişiklik de var. Çin reform sonrası dönemde ideolojiyi bir arka plana atmıştı. Hı hı. Yani gelişmek de amaç gelişmeyin piyasaya dayalı, dayalı gelişmekti. Onun da örneği batıdaydı. Bir yerde Çin Komünist Partisi liderlik işini, kitleleri nurlu ufuklara yönlendirme işini birazcık da paza piyasayla paylaşıyordu. Hı -hı. E, bunun birazcık da yan etkileri vardı. Yani Çin Komünist Partisi müthiş hani e bir yerde ilişkisiz bir duruma gelmesiyle yüz yüzeydi. Bir yandan demin bahsettiğiniz bu merkezin yerel şeyi çok kontrol edemediği yapı bu ideolojinin arka plana kaymasıyla iyice kontrol edilemez hale gelmişti. Ve Çin e ekonomik büyüde, büyümede olduğu kadar yolsuzlukta da dünyanın açık ara şampiyonu haline gelmişti. Yani yolsuzluktan gidiyordu. E ve Çin Komünist Partisi hem ideoloji konusunda biraz daha ipleri eline almak, hem de bu yolsuzluk ve keyfi idareye bir şey koymak kritik hale gelmişti. Bu Xi Jinping'in yani bu konudaki çalışmalar, bu şeyler, çabalar, Xi Jinping 2012'de göreve gelen, bu arada bir açık, paragraf evet, şey açayım, evet, evet. Çin'in yönetim sistemi Mao dönemindeki tecrübeler nedeniyle tek adam yönetimine karşı bir sürü şey içeren bir yönetim sistemi Engel. Yani resmen parti anayasasına da yazılı kişi kişi kültü yasaktır diye. Mao sonrasında mı yoksa Mao iktidarı sırasında mı oluyor? Mao sonrasında. <gülüyor> Mao sonrasında. <gülüyor> Orada <gülüyor> kültür i̇ktidari dönemi yani Mao Mümkün Mao döneminde <gülüyor> o şeyin sıkıntılarını çok yaşamış oldukları için <gülüyor> yani Mao gerçi bir, bir sürü açıdan yani muazzam bir, bir dahi dene, denebilecek bir insan ama kişi e, iktidarı Hı. tek iktidarda olmak adına insanı bozuyor yani <gülüyor> ne nasıl olsun bozuyor biraz da kamvarelerinde sanki. E, yani onun için şeyler e, bir sürü tek parti yönetim, tek kişi yönetimini önleyecek şeyler var. Yani iki kere 5 yıllık dönem hizmet şey yapabiliyorsunuz sonra gitmeniz gerekiyor temayüllere göre. İşte 68'i geçtiğiniz mi devam edemiyorsunuz. Finan gibi şeyler var. Ee, şimdi Xi Jinping e, e, ondan önceki Hu Jintao iki dönemini tamamladı. Arkasından Xi Jinping geldi. Xi Jinping, e, Hu Jintao döneminde de bu bahsettiğimiz yolsuzluk vesaire bunla, bu konularda epeyce bir şey, şey harcanıyordu, çaba harcanıyordu. Ama e, yetersiz görülüyordu aslında o. Xi Jinping bir yerde... Hafif parti içi demokrasiyle, da resmen parti içindeki oynamayla adı öne çıkarak, yani büyük ölçüde de bu işi ben yaparım gibi bir şeyi sa satışını yap yaptığı için iktidara geldi. Yani partinin zaten daha ideolojik açıdan biraz daha toplumu sıkmak ve e, partiyi adam etme konusundaki şeylerine cevaben geldi ve o işi gerçekten şey yaptı. Başardın. Çin'deki, yani Çin'deki... Geç, ...bu dönemdeki... Mu, ...yolsuzlukla mücadele kampanyası muazzam bir şeydi. Hı hı. Yani bir milyondan fazla insan... ...parti görevlisi... ...yetkiyi... ...kötü kullanmaktan disiplin cezaları aldı. On binlercesi mahkemeye... ...direkt yolsuzluk şeyiyle... ...mahkemeye... ...bunların arasında birkaç üst tane de... ...general, e, politbüro... ...üyesi... ...büyük e, devlet kuruluşlarının ...başındaki insanlar... ...vardı. E, ama aynı zamanda... E, ...yani görmüşsünüzdür aslında... ...geçtiğimiz dönemlerde Çin'in... E, ...propaganda ve... ...ideolojik kontrol mekanizması... E, ...diğer... ...komünist rejimlerin çökmesinden... ...edinilen dersler doğrultusunda... ...oldukça gevşekti. Evet. Yani sıkı bir şey var... ...internet şeyi kontrolü ama... ...mesela internet kontrolü... ...her şeyi kontrol etmek değil kitle eylemine dönelik hani hareket site yol açacak şeyleri engelliyordu daha çok. Evet. Siz orada bir tane bir dev, hani bir yerel yöneticinin hırsızlığından bahsedebiliyordunuz. Ee, ...bir sürü aslında yolsuzluk şeyi de internet üzerinden yakalandı. Yani evet. internet üzerinden yakalanların sayısı bayağı Sonra yüksek. bu idamlara kadar bulduk, yolu gitti galiba. Çünkü Hangisini? 2014 yılında vardı, Çin'de şirkette yöneticilik yapan bir bürokrat hakkında... ...yolsuzluk ve rüşvet ile zimmetine para geçirdiği iddiasıyla idam cezası verilmişti. Evet, evet. Yani aslında çok 46 düşük. milyon dolar. Ee, daha İçenmiş. çok daha düşük, 30 bin dolar falan gibi limitin üzerinde öyle bir şey var... Şeye dönersem, Xi Jinping şeyiyle bu bu şeye oturdu ve e, Xi Jinping'in bu geçtiğimiz işte günlerde e, gerçekleşen 19. dokuzuncu parti e, kongresinde e, şeye baklıyordu. Xi Jinping acaba bu 68 yaş şeyini falan Çineyecek mi? E, bu e, yolsuzlukla mücadele kampanyasının başındaki kişi e, normal olarak emekli olması lazım. Onu em emekli etmeyip tutacak mı? Onu tutarsa beş yıl sonra kendi dönemi geldiği zaman onu da gitmeyeceğinin sinyali olabilirdi. Evet. Onu yapmadı. Ama bir tek e, şey oldu. Normal olarak e, yeni gelecek yönetici... ...bir dönem yahut da ikinci dönem... ...önceden belli oluyor ve politbürosiden... E, ...sabit komitesine girip... ...orada staj görüyor... ...bir evet. çeşitli. Şimdi burada... E, ...yaşı... ...beş yıl sonra... E, ...yeni yönetici olacak... ...kadar küçük olan... ...yani altmışlarda doğmuş... ...birisi yok... O zaman ebebidi olabilir Ama o diye. da garanti değil ama olabilir. Yani evet. e, o bunu şey için de yapmış olabilir. Şimdi tam ensesinde bir sonraki yönetici olduğu zaman gücü insanı zayıflıyor. Şimdi tutmayıp sonra <gülüyor> tutmayı düşünüyor olabilir. Biraz gücünü nasıl e, gücünü tartıyor olabilir. Ama Xi Jinping düşüncesini de anayasaya dahil etme e, yeni e, şimdi, şimdi, şimdi o düşünce herkesin e, şey yapılıyor. Hu Jintao'nunki de Jiang Zemin'in deydi ama ismiyle konması. Bunun doğru şey olduğunu düşünüyorum. Yani anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yerde Xi Jinping ile beraber onun adıyla geçse de aslında partinin politikasında bir değişmeyi yansıttığını evet. düşünüyorum. O da Deng Xiaoping dönemindeki yüzümüzü piyasa olsun da nasıl olursa olsundan eee hani ideolojiyi geri plana alma e, politikasından köklü bir değişim oluyor. Yani önümüzdeki dönemde e, ideoloji Çin'de parti insanların e, yalnız ekonomik büyüme sağlıyor mu sağlamıyor mu değil kafası nasıl? Evet evet. Kafasının içinde var ve davranışların nasıl konusunda da daha aktif olmaya çalışacağını düşünüyorum. Ama tabi bunun bu hem bu tek adamın güçlenmesi hem de ideolojik kontrolün sık olmasının sakıncalı olduğu Çin Komünist Partisi'nin kendisinin çıkarttığı derslerde görülüyor. Evet. O dersleri unutmaması herhalde o partinin kendisi için de insanlar Her için de olabilir. hayırlı olur. Bir süreyi de bitirmek üzereyiz Fatih Oktay ama ben son olarak bu Türkiye ile ilişkiler açısından da bu işte yeni Çin eee Yeni İpek yolu projeleri vesaire Türkiye'de içine alacak e, projeler var ama e, siz kitapta görebildiğim kadarıyla pek e, Türkiye'nin bu e, alanda şansı olamayacağını e, söylüyorsunuz ama çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz 570 sayfadan itibaren Bence bu beyin göçü meselesi e, ne yani huzurlu, güvenli ve adaletli, demokratik ve özgür bir ülke olmadığı zaman e, geleceği olmuyor o ülkelerin. Yani ekonomik olarak da, başka açılardan da. Şimdi Çin'de tabii kapalı yani beyin göçünün de hayli olduğuna dair başka şeylerde okumuştum bu paraları kaçıranlar, yolsuzlukların Çin Komünist Partisi üyelerinin e, ne, nasıl bir gelecek Türkiye'nin de dahil olduğu ve Çin'in de içinde olduğu nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Önce şeye İpek yoluna gelirsek. Yani İpek yolunda ana rota şu anda Rusya üzerinden. Evet. Evet. Ama Çin hiçbir şeyi tek şeye bağlayacak bir ülke değil. Muhakkak ki yedekleri olacak. Sanki bana şu anda... Çin daha Türkiye daha çok yedek Rota üzerinde gibi geliyor evet. e, o beyin göçü konusuna şey gelirsek e, yani onu aslında bir Türkiye'nin geleceği açısından şey yapmak lazım evet. Türkiye'nin şu anda dünya ekonomisi üzerindeki yeri batı Özellikle de Avrupa'ya kültürel ve coğrafi yakınlığına dayanıyor yani kültürel yakınlık derken gerçekten yani biz Avrupa'ya, Çinli bir Çinli'nin olduğundan çok daha kültürel olarak yakınız. yakınız. O bize büyük avantaj sağlıyor. Ama dünyanın ağırlık merkezi Çin'e kaydığı zaman o avantaj artık ortada yok. Ne coğrafi ne kültürel olarak yakınsınız. Sizin yerinizi Çin merkez olduğu bir dünyada sizin yerinizi Vietnam alacak. Daha ucuz üretim yapan. Şu anda biz evet. e, Avrupa'ya o işi yapıyoruz. Türkiye'nin böyle bir dünyada bir yer edinmesi için bilgi üretimi yani böyle ucuz işgücü değil bilgiye dayalı bir şeyler yapması lazım. Ama ya onun için de zaman geç. şey geç diyor, şey oluyor. Evet. Dolayısıyla acilen bu <gülüyor> Türk ülkede. E, beyin gücünü arttıracak politikaları izlemek lazım. Bu hem sanayi politikaları hem de eğitim politikaları. Ama aynı zamanda insanları tutacak ve çekecek bir politik e, sosyal şeyler de almak lazım. Yani evet. insanlarınız eğitiliyor ve kaçıyorsa istediğiniz kadar eğitim evet. İnsanları burada tutacak. E, hatta dışarıda olanları çekecek. Eee ...dünyadan... ...beynleri buraya çekecek bir şeyler yapmazsanız... ...ben... ...Türkiye'nin bu değişen dengelerde... ...sıkıntı çekeceğini Geç düşünüyorum. Kalacağım. Evet yani şu cümleniz... ...bana çok önemli gözüktü. Yani... ...gelişmiş batı ülkeleri... ...yetişmelerinde payları olmaksızın... ...gelişmekte olan ülkelerden gelen... ...çok sayıda insanın katkılarından... ...yararlanıyor. Bunda sadece o ülkelerdeki... ...ekonomik koşullar değil... Huzurlu, güvenli ve adaletli bir yaşam ortamı arayışı da önemli bir rol oynuyor. Yani devletin başta Türkiye'de de çocuklar ve gençler olmak üzere ülkenin tüm uygun koşulları oluşturmasına, yani dünyanın, yeni dünyanın gerektirdiği nitelikleri kazanması için bu uygun koşulları oluşturmasına bağlı. Ancak bu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilse de geç kaldığı düşünülünce yeterli olmayabilir diyorsunuz evet. önemli bir şey bu yani. benim de son olarak bir temennim var özellikle bu şeffaflık ve insanların ülkede kalabilmesi için hukuki ortamın oluşması adalet duygusunun yerine e, getirilmesiyle alakalı Çin üzerinden bakacak olursak şöyle bir rapor vardı onu hazırladım uluslararası örgütü geçtiğimiz yıla ait ölüm cezası raporunu açıklamıştı buna göre insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki Çin idanda dünyada ilk sırada yer alıyor ama şöyle bir durum var Çin'de ölüm cezası ile ilgili bilgiler devlet sırrı olarak kabul edildiği için resmi rakamlarda gizli tutuluyor. Örgütün Çin'den sorumlu araştırması William Lee ülkedeki süreç hakkında neredeyse hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını söylüyor. En alarm verici olan şeyin Çin'in her yıl binlerce insana ölüm cezası vermesi ancak öldürülenlerin sayısının ne boyutta olduğunun bilinmemesi olduğunu söylemişti bu açıklamada. Çoğunun ismini onların yasal süreçten geçip geçmediğini dahi insanlar bilmiyorlarmış bu konuyla alakalı olarak çalışan. Diğer detaylar hakkında da herhangi bir bilgileri yokmuş. Belki şeffaflık denilen şey yolsuzluk konusunda olduğu gibi bu idam cezalarında verilmesinde de ortaya yani çıkması gerekiyor galiba. Bakın kelime de söyleyeyim mi? Tabii ben. Yani Çin'deki bu idam ve adaletin sertliği daha alt seviyelerde şey yapıyor. Yani bir yerdeki toplumun daha alt seviyelerinde yoğunlaşıyor. Ee, bu e, politik açıdan şeyler de e, politik e, açıdan sorun çıkarttığını düşündüğü kişi, e, kişiler başkaldırınlarla il, ilgili şeyinde Çin daha akılcı bir şey izliyor yani e, o ben hani ee, rejime karşı çıktığı için idam edilen veyahutta yıllarca şeyde kalan son yıllarda insan şey yapmıyorum, hatırlamıyorum. Hı hı. 2015'te 300 kadar avukat ve hukuk görevlisi mesela aldılar bir şeyle içeriye. Ee, şu anda bir, bir tanesi içeride. Yani mümkün olduğu kadar iç ve dış şeyde böyle baskıcı şeyi e, yaratmamaya çalışıyorlar. Ee, bu idam konusunda da hukuk şeyini toplum, yani yani Çin Komünist Partisi'ne ne derseniz deyin akılcı olduğunu ve öğrenen bir organizasyon olduğunu kabul, anlamazsanız şey çözemiyorsunuz. Çözemiyorsun, ee, Çin Komünist Partisi de görüyor ya şeyi Adaletsizlik, şeffaflık bilmem ne, en de sonunda beni götürür. <gülüyor> Tedbir alıyor. Yani vakit onu anlatabilirim. Kitapta bol bol var. Resmen sistemi daha iyiye götürmek mesela bu idamları bir düzene sokmak için bayağı bir çaba var. Bir üst düzeyde merkezi olarak onaya bağlamak için böyle önüne gelen yerel Çin bu şeyin adem idari açıdan ademin merkeziye çildin parçası olarak. Mesela mahkemeler filan da yerel şeylere bağlı. İşte gidiyorsunuz bir eyaletin alt bölgesinin de o bölgedeki şeyler, mahkemelerin e, hakim ataması, mahkemelerin masrafları, her şey yerel yöneticiye bağlı. Nergiz yönetim odası şeyleri de doğru düz kontrol edemiyor. Yani şu anda bu sistemi daha kontrol edilebilir yaptık ve toplumun gözünde meşruiyeti sağlayıp e, kalıcı olmak için harıl harıl ödevlerini yapıyor, çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Evet, evet, Çevre meselesini tabii e, bir ayrı bir konuda ele almamız gerekecek <gülüyor> kadar önemli ve büyük bir şey. Fatih Oktar çok teşekkür ederiz. E, müthiş bir işin altından kalkmışsınız. Çok zorlu bir şey. Çin gibi çok büyük bir e, birimin üzerine gayet kapsayıcı bir kitap yazmışsınız. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıktı. Kültür yayınlarından. Ee, te tekrar bu konularda inşallah böyle savaş gibi dünya savaşı gibi bir olay olmadan i̇nşallah yeniden konuşuruz. Bir Çünkü referans kitabı olarak da elimizin altında bulunacak. Altında evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Müthiş bir keyif açık radyoda olmak. Evet, çok teşekkürler Fatih Oktay'dan. Çin, Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri adlı kitabı konuştuk. Açık